Allahu bilaahi min al-Shaytan ar الله Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Raziitu billahi ya ve bil-İslam dinâ ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, muhterem misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz,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 Kur'an ayetlerinden faydalanabilmek için bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'ye hamdolsun. Ve yine ayeti celileyi tayyibelerden istifade etmek için gayretler sarf eden, enerjiler sarf eden siz kardeşlerime de Allah azza ve celle hayırla mükafat buyursun dostlar bildiğiniz üzere Bakara suresinin 132. ayetini işlemiş idik ve 132. ayeti kerimede Allahu Azimuşan Yakup ve İbrahim peygamberin evlatlarına olan nasihatının üzerinde duruyor idi bu ayeti kerime hani şöyle demişti İbrahim ve Yakup aleyhisselam demişti ki Allah sizi İslam'la şereflendirdi böyle bir dine müntesip oldunuz ama dedi böyle bir dine müntesip olmakla birlikte aman ha dikkat edin can vereceksiniz ruhunuzu teslim edeceksiniz bunu da ancak ve ancak Müslümanlar olarak yapın. Yani hani başka bir ayeti kerimede de buyuruyor ya Allah Subhanahu ve Teala Ya la illa muslimun. Allah'tan hakkıyla onun razı olacağı şekilde ittika edin. Hayatınızı onun arzuladığı bir şekilde inşa edin ve öleceksiniz, can vereceksiniz. Ancak ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Bunun üzerinde konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Ziyadesiyle bunun için ne yapılabilir ve nasıl hareket etmek gerekir bunu konuşmuştuk. İki uç noktadan örnekler serdetmiştik. Hayatı Allah'ı memnun etme seyrinde devam ederken akibeti hüsranla neticelenenleri anlatmıştık. Ve tam aksi durumu da anlatmıştık. Hatta Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam onun için ne dedi? Az çalıştı, çok kazandı demişti. Bunun üzerinde konuşmuştuk ve bugün inşallah 133'ten olmak kaydıyla devam edeceğiz. 133. ayeti kerimeyi ben mealen okuyacağım biraz uzun çünkü ve onun da mealiyle iktifa edeceğim. Çünkü bir sonraki ayet aslında 133'ün devamı niteliğinde onu inşallah açıklamaya çalışacağız dostlar. Mealen Allah Subhanahu ve te'ala 133. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Saladu yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman Yakub oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuz dediler. Şimdi hemen 134'ten devam ediyorum inşallah kardeşler. İstanbul billah tilka ummetun kad halat leha ma ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu yaamelun. Onlar bir ümmetti gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız ise size'dir. Siz onların yaptıklarından sorguya asla çekilmeyeceksiniz. Şimdi dostlar daha önce hamdüsenalar senalar olsun bu kürsüden bu mikrofonlar aracılığı ile bazı zihniyetlerin üzerinde durmuştuk. Hatırladınız mı? Yani ayete göre muhtelif arz eden ayetlere göre farklı farklı zihniyetlere temas etmiştik. Örneğin bir öteleyici zihniyeti konuşmuştuk değil mi? Öteleyici inşallahcılar. Kılacağım inşallah ya pazartesi 5 vakit namaza başlıyorum. Böyle bir zihniyetin üzerinde durmuştuk. Bahaneci zihniyetin üzerinde durmuştuk. Ve farklı farklı zihniyetleri yeri geldiği zaman ayete mutabık incelemeye çalıştık. Bugün bu ayeti kerimenin az önce 134. ayeti kerimenin bize bir zihniyet öğretisi var. En son söyleyeceğimi şimdi söyleyecek olursam bu zihniyetin adı tembellik zihniyeti. Bu ayetten tembellik zihniyeti nasıl çıktı dostlar? Bunu irdeleyelim inşallahü Rahman. Bakınız Allahu Azimüşşan diyor ki ayette onlar bir ümmetti. Yani vahyin indiği dönemde Yahudileri, Hristiyanları, münafıkları, Allah düşmanlarını ve bunun içerisine eğer özelleştirecek olursak vahyin muhatabı Müslümanlar da girer. Ama Özelde ayet onlara indiği için onların üzerinden konuşuyoruz diyor ki Allahu Azimuşşan bakınız Sizin o hep mevzu bahis ettiğiniz atalarınız ceddiniz var ya ecdatlarınız var ya Onlar bir ümmetti Onlar bazı kazanımlar elde ettiler doğru Onlar bir şeyler ortaya koydular Onlar bir şeyler yaptılar Ve bazı kazanımlar elde ettiler ama biliniz diyor Allah, bakınız, biliniz ki onların kazanımları onlara, sizin kazanımlarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından ötürü hesaba çekilmeyeceksiniz ve onların yaptıkları da bu manada sizin için bağlayıcı değildir. Nereden geleceğim? Daha doğrusu nereye geliyorum? Tembellik zihniyetini bu ayetin içerisinde nasıl anladık? Şöyle. Görülüyor ki onlar, Yahudilerin ve Hristiyanların, o ataları, ilk müntesiplerinin üzerinden bir övünç kaynağı ediliyorlar. Onlar da hakka tabi idiler diyorlar. Bizim ecdadımız da Allah Azze ve Celle'nin inzal buyurduğu vahye tabi oluyorlardı diyorlar. Doğru mu? Evet. Musa peygambere ittiba edenler, Hak üzerine idi İsa peygambere ittiba edenler Hak üzerine idiler Ama Allah Azza ve celle diyor ki Sen geçmiş Ecdadın üzerinden Konuşup da bugün sana Fayda sağlayacağını zannetme Onların ortaya koymuş olduğu Kazanımlar senin için Geçerli akçı değildir Aslında şunu demek istiyorum. Biraz da günümüzün üzerinden örneklendirerek gitmek istiyorum. Tembellik zihniyetini iyi anlamak için. Bugün biz ümmetin durumunu konuşurken yer yer kardeşlerimize münazara ederken Allah hamdolsun. Biz öyle ceddin öyle ataların işte evlatlarıyız ki Viyana'ya kadar dayandık Allah hamdolsun. Doğru mu? Doğru her konuda Osmanlı hilafetinin Viyana'ya dayandığını konuşuyoruz. Ve konuşmalıyız da bu bizim hakkımız Allah'a hamdolsun. Bu bir şereftir. Tam Avrupa'nın göbeğine İslam'ı götürmek hayat götürmek bir onurdur. İslam'ın adaletinin ta kendisidir. Vallahi başkası değil. Ama kardeşler gelmek istediğim nokta şurası o dönem İslam'ın izzetiyle kuşanmış Kılıcını kuşanmış ecdadın Viyana'yı fethetmiş olması Kuşatmış olması parantez içerisinde Bugün benim her dört dakikada Zinaya Fuhşa düçar kalan bacımı Tedavi etmiyor Katledilen hunharca katledilen Müslümanların derdine Viyana'yı konuşmam Çözüm getirmiyor ama bugün görüyoruz gerek yöneticilerimiz değil mi başımızdakiler olsun politika yapanlar olsun Osmanlı'yı hatırlatıyor biz onu istiyoruz. Onunla övünüyoruz övünelim vallahi bizim en doğal hakkımız bu. Ama bizim ecdadımızın kazanımları vallahi bugün Müslümanların mevcut problemlerini çözmüyor. Çözüyor mu? Çözmüyor. Bugün ben şurada isterseniz... Dersimizin sonuna kadar Viyana kuşatmasını anlatayım. Sadece tarihi bir bilgiye sahip olmuş oluruz. Ama bugün katledilen, tarumar edilen beldelerimizi çözer mi? Çözmez. Bugün benim hayatıma dair bir kazanımı var mıdır? Yoktur. Tarihi bilgiden ve tarih açısından övünmekten öteye geçmez. Onun için ayetten de hareketle Sizin ecdadınız kazanımlar elde etti ama O onları bağlar Sizin ortaya koyacağınız tavır ve tutum da sizi bağlar O zaman ben de müsaade edin En doğal hakkım olarak şu soruyu tevdi edeyim sizlere Öyleyse biz bugün yaşadığımız şu hayattan sorumlu değil miyiz? Vallahi sorumluyuz Biz madem ki hani Allah Azza ve Celle'nin buyurduğu üzere ecdadımızın kazanımı bize bir şey ifade etmiyor bugün hayatta Allah Azze ve Celle'yi razı edecek kazanımlar ortaya koymam gerekiyor bu işin bir de öbür tarafı var yani geçmişiyle övünen olduğu gibi gelecekte bizi kurtaracak olanlardan hareketle hiçbir şey yapmayanlar da var Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacaktır kardeşim Siyase. Siyasetten Allah'a sığınırız Öyle diyor Ne karışıyorsun diyor Allah vaat etti Bu dini tamamlayacak hocam Amenna. Ama ben şu soruyu yine sorarım Benim şu anda verdiğim nefes bitecek Belki verdiğim nefesi bir daha alamayacağım Buna kadir değilim Bu bilgiye sahip değilim Eğer ki Allah benim Yarınımdan da beni hesaba çekmeyecekse geçerli tek bir akçe vardır o da yaşadığım şu an Allah dinini ikmal edecek de ben bugün yeryüzünde kan ağlayan müslümanların kurtuluşu için ne yapıyorum ne yapıyorum tabir yerindeyse bir yaraya merhem sürüyor muyum olabiliyor muyum geçmişim ecdadım ilahi kelimetullah için atın sırtından inmemiş doğru ama bugün ben yaşadığım beldede Allah'ı memnun edemiyorsam Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ahkam benim hayatımı kuşatmıyorsa Atının üzerinde kılıç sallayan ecdadımın bana bir kazanımı olmuyor Oluyor mu? Olmuyor E yarın ona da garantim yok Allah Azze ve Celle'nin nusreti ne zaman gelecek bilmiyorum Yaser Sumeyye annemiz Allah azza ve celle'nin nusretini gördüler mi? Allah Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam sadece onları müjdelemekle yetindi. Sabran ya ahli yasir inna mu'idukumul cennet dedi. Görmediler nusreti. Allahuazza ve celle'nin dininin hayata hakim olduğunu görmediler ama onlar üzerine düşeni hakkıyla yerine getirdiler. Ne gelecekte birileri bunu ikmal edecek deyip yattılar, ne de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yapıyordur ya dediler. Bu ayetin bize en büyük öğretisi, ne gelecekte, geleceğe dair beklentilerimiz, ne de geçmişle olan övüncümüz, bizi tembelliğe itmemeli. Allah Azza ve celle'yi, Razı ve memnun etmenin her an için söylüyorum gayreti içerisinde olmak durumundayız. Yarına garantimiz var mı? Ne yarını? Bir dakika sonrasına yok. Geçmişimizle de onların kazanımı da bize bu dünyada ahirette karşılığını bulacağımız bir kazanımı söz konusu değil. Öyleyse bugün eğer ki Müslümanlar katlediliyorsa vallahi benim derdim olmalı. Birilerinin gelip kurtarmasını beklemeden sağına soluna bakmadan ben varım deyip kıyam etmeli. Tembelliğe yeri yok. Tembellik zihniyeti fersah fersah uzak olmalı bizden. Onun için diyorum ki şöyle bir cümle kursam herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tembellik zihniyeti kulluğu yer bitirir. Eğer ki tembelce hareket edersek, eşini şimdi benim Müslüman'ın derdiyle dertlenmem kulluğumun bir gereği değil mi? Bir Müslüman'ın derdi varken ben dertsizmişim gibi sabahlarsam bu Müslüman'ın kulluğun bir gereği değil mi? Vallahi öyle. Öyleyse yatıp yatıp da gelecekte bir kurtarıcıyı beklemenin vakti zamanı değildir. Allah nusretini ikmal edecektir. Amenna. Ama ben o safın neresinde yer tutuyorum. Onun için buna çalışırken şöyle bir hikaye aklıma geldi. Hani geleceğe dair birileri mutlaka kurtaracaktır. Bize mi kaldı ya? Ve bunun bir tembelliğe neden olması noktasında bir şey anlatmak istiyorum. Belki gülünç biraz tebessüm edeceğiz ama altında saklı duran, gizli duran o hisseyi almaya çalışalım inşallah yani Allah Azze ve Celle'nin dinini ikmal edeceği gerçeğiyle birlikte tembellik değil de birileri gelip nasıl olsa yapacak değil de sağına soluna bakınmadan ben varım deyip kıyam edenlerden olmayı öğretecek bize ama belki biraz tebessüm edeceğiz zamanın behrinde bir padişah tembelliği bir hastalık olarak nitelemiş tembellik demiş ki öyle sıradan bir şey değil bu bir hastalıktır yani hakikaten bazı tembeller vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının arasında yer alır tembellikten acizlikten yaşlanıp ele ayağa düşmekten sana sığınırım ya Rabbi duadır sahih kitaplarda geçer ama o padişah işte fıkraya tembelliği bir hastalık olarak görmüş. Demiş ki bundan sonra devletimde benim çatım altında yaşayan tembel olanlar için bir hastane inşa edilecek. Orada tedavi edilecek. Tembelden aktif birisi haline dönüştürülecek. Bu gayeyle bir hastane müessesesi edilmiş, tesis edilmiş. Ve neticede tabii hakikaten tembel olanların yanında çünkü devlet maaş bağlamış. Tabir yerindeyse tırnak içerisinde söylüyorum ekmek elden su gölden bunu ganimet bilip tembel olmadığı halde yatmaya gidenler olmuş. Bir hastane yetmemiş ikinci bir hastane emri daha vermiş padişah. İkiydi üç artık padişah demiş ki bak bunun önünü arkasını alamıyoruz. Demiş ki olmaz. Bunu demiş gerçek tembellerle gerçek olmayan tembelleri bir ayırt edelim Demiş. Ondan önce buraya bir virgül atalım. Bir tane tembel yata yatağında yatarken koğuş arkadaşı başka bir odaya geçmiş. Yani tembelliğin zirvesini anlatmak için anlatıyorum. O yatakta güneş görüyor tabii. Demiş buraya geçmek lazım da nasıl? Birinci gün yastığını atmış. Aradan üç beş gün geçmiş nevresimini atmış. Aradan üç beş gün geçmiş yorganını atmış. Neyse birkaç hafta sonra yatağa geçmiş Başını da yastığa koymuş Geldiği yatağa bakmış Demiş ki insanoğlu kuş gibi ya Dün nerede Bugün nerede Haftalar sonra geçmiş halbuki Bu kadar tembel İşte böyle bir zihniyeti tedavi ediyor padişah Tabi ama içerisinde Gayri ciddi olanlar da var Demiş ki Suni bir ateş verin çatıdan Alev'i gören yani yerinden hakikaten hareket etmeye erinenler gerçek tembel, firar edenler işte neyse açığa çıkmış olur. Tamam mı? Tamam. Vermişler ateşi, kokular yayılmaya başlamış. Tabii hastanede bir Allah'ın kulu kalmamış. Hakiki tembellerin dışında o az önce nereden nereye geldik diyen o tembelin yine başka bir koğuş arkadaşı varken konuşuyorlarmış. O arkadaşı demiş ki, demiş ki Ahmet kalk. Demiş bak çatıdan dumanlar gelmeye başladı. Ateşin sıcaklığını hissetmeye başladık. Şu kapıdan çıkalım. Sağa dönelim. Oradaki çıkış merdivenlerini kullanalım kurtulalım demiş. O da hiç istifini bozmadan bakmış demiş ki. Ya demiş hiç üşenmeden demiş bunları mı düşündün? Nasıl olsa birileri gelip bu ateşi söndürecek demiş rahat ol. Kalkmamış yerinden. İşte bunu niye anlattım bak tebessüm ettik ama vallahi acı acı olan tarafını söylüyorum nedir o bugün birileri oturmuş sadece bize dua ediyor diyor ki Allah size yardım etsin ya diyorum ki bu din senin dinin benim dinim hepimizin dini yeryüzüne hakim olacaksa birlikte çalışalım bacılarımızın ırzına tecavüz ediliyorsa birlikte kıyam edelim diyor ki Allah nasıl olsa nurunu ikmal edecek birileri bu işi yapar Aynı bu tembelin hesabı. Bu zihniyetten kurtulalım inşallah Teala. Rabbim bizleri muvaffak kılsın. Tabi bunun ardından kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Pasiflik gösterenleri Allah soracak. Sual edecek ondan. İşin güzel tarafı böyle konuştuk ama Allah'ın bir farzının ihmali halinde nasıl bir cüretkarlık ortaya koyuyoruz ki Allah bize soracak. Allah'a yemin ederim ki Rabbim soracak. Benden Ben senden bir farzı yerine getirmeyi istemişken hangi cür sen tembellik gösterir ve onu yapmazsın. Sormayacak mı Allah? Vallahi soracak. Bakınız bir sahabeden örnek vereceğim. Bunun adı aslında tembellik değil. Belki mazereti bile var ama biraz geciktirmeye bile Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl tavır koyuyor? Subhanallah. Bırakın tembelliği, ihmalkarlığı unutmayı, terk etmeyi, o farzı ekarte etmeyi sadece biraz geciktirmeye bile Allah'ın Resulü aleyhissalatu ve çok sevdiği hatta kendisine dua ve niyazda bulunduğu sahabesine kızıyor. Büyük bir fırsat kaçırdın Abdullah diyor. Cık. Allahu akbar. Kim anlatacak biliyor musunuz? Abdullah İbni Revaha anlatacak. Abdullah İbni Ravaha bir farzı terk etmedi. Dikkat edin. Birazdan anlatacağım. Bir farzı terk etmedi. Allah'ın bir haramını işlemedi. Bir namazını kazaya bırakmadı. Sadece belki birkaç saat sonra hareket etti. Hareket etmesi gereken yere. Ola şöyle vuku buldu dostlar. Böyle bir örnek seçtim ki canlansın. Tembelliğin tesi hayatımızda yer bulmasın. İnşallah. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir seriye için onu komutan tayin eder. Dikkat buyurun. Abdullah İbni Revaha teciz eder ordusunu. Sabahleyin onları yollar. Der ki ben size atımla yetişirim. Ama bugün cuma Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı bir kere daha göreyim. Bakın mazeret bu. Ben nasıl olsa yetişeceğim size. Ama Allah'ın Resulü'nün arkasında bir cuma daha kılayım. Bir kere daha göreyim. Bu işin gidişi var. Dönüşü olmayabilir. Bu gerekçeyle kalıyor Abdullah İbni Revahan. Cuma'yı kıldıktan sonra Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam onu görüyor. Allah-u Ekber. Diyor ki Abdullah senin diyor ordun sefere çıkmadı mı? Çıktı ya Resulallah Peki Abdullah Sen bu seferden niçin geri kaldın? Ya Resulallah Benim anam babam sana feda olsun İstedim ki seni bir daha göreyim İstedim ki ardından bir namaz daha kılayım Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Ahmer ibni Hanbel takriş etmiştir Sahihtir cık cık cık. Olmadı Abdullah olmadı Yemin ederim ki yeryüzünde mevcut bütün servetleri Allah azza ve celle'nin yolunda şu an infak etsen sabah vaktinde sefere çıkmış olanların nail olduğu ecre nail olamazsın. Allahu ekber. Nasıl bir şey bu ya? Allahu ekber. He yetişecek. Orduyu terk etmedi. Bir cihattan ne bileyim geri kalmadı. Tebük'te gitmeyenler gibi böyle bir amel işlemedi. Ya Resulallah onlar hareket de ben arkalarından yetişeceğim. Cık. Olmadı dedi Resulullah olmadı. Şu anda mevcut bütün servet, yeryüzünün serveti ya vallahu akbar. Bunu infak etsen onların nail olduğu ecre nail olamazsın. Geciktin dedi Abdullah'a. Allah azza ve Celle bizlere Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın telkin buyurduğu gibi bir anlayış nasip etsin inşallah dostlar. Evet. Onun için bu ayet bize neyi öğretiyor? Tembellik zihniyetinden kurtulmayı ve böyle hareket etmemeyi öğretiyor dostlar. 135'ten devam edelim inşallah. Allah azza ve Celle şöyle buyuruyor 135. ayet-i kerimesinde. Asta'navzubillah. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَالْمِلَّةَ اِبْرَٰهِمَا حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ <الْمُشْرِكينَ> Yahudiler ve Hristiyanlar, dikkat edin lütfen, Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki Müslümanlara, Yahudi ya da Hristiyan olun ki, çünkü doğru yol burasıdır. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, De ki onlara hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Şimdi bu ayet şunun için inzal olduğuna dair tefsir kitaplarında rivayet vardır kardeşim. Şöyledir. Abdullah adında bir Yahudi Müslümanlara hitaben der ki doğru yolu mu arıyorsunuz? O Yahudi dinine e, intisap etmekten geçer. Ve bazı Hristiyanlar da aynı şeyleri söylediğine dair tefsir kitaplarında rivayetler geçer. Ama burada Allah Azza ve Celle çoğul kullanmıştır. Biz de buradan hareketle diyoruz ki Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle dediler. Doğru yolu mu arzuluyorsunuz? Doğru yolda mı olmak istiyorsunuz? Bu bizim dinimize tabi olmaktan geçer dediler. Bu söylem ayetin yarısını teşkil ediyor. Dikkat edin. Allah azza ve Celle böyle söyleyenlere cevap mahiyetinde işte bu ayeti indirmiştir. Tabirimi maruz görün Allah azza ve Celle vuku bulan tartışmaya ne yapmıştır? Bir son vermiştir. Tartışmayı sonlandırmıştır ayetin devamıyla. Demiştir ki hayır onların dediği gibi ve tartışa geldiği gibi değildir mesela. Mesele şöyle deyin, biz asla kendisine şirk ve şirkin tortuları bulaşmamış İbrahim'in dini olan Hanife tabi olduk. O müşriklerden değildi çünkü. Burada bir ayetin bir ilginç yönü var, orayı paylaşmak istiyorum. Hatta bu ayeti konuşurken, tefekkür ederken Arapların çok sık kullandığı bir deyim aklıma geldi. İlginç. Bakınız tefsir kitaplarını açın bu ayette. Yahudiler ve Hristiyanlar iki cenah Müslümanlara yönelik bir tartışma. İşte siz doğru yolu mu istiyorsunuz? Cennette kurtuluşa mı ermek istiyorsunuz? Bu bizim dinimize tabi olmaktan geçer. Müslümanlar da buna mukabil neyi cevap verelim derken Allah azza ve Celle müdahale ediyor kesiyor tartışmaya son noktayı koyuyor tabir yerindeyse diyor ki iddia ettiğiniz gibi değil hak din ancak Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu dindir hem müşrik olacaksın hem de Allah Azza ve Celle o dinden razı olduğunu iddia edeceksin doğru dinin o olduğunu söyleyeceksin hayır peki ne yapmıştı Yahudiler birazdan atı sözüne değime geleceğim inşallah Yahudiler ne demişlerdi Uzeyr Allah'ın oğlu demişlerdi doğru mu İsa Aleyhisselam'dan için ne demişlerdi? O da Allah Azze ve Celle'nin oğlu demişlerdi. Değil mi Hristiyanlar? Bakıyoruz ki görüyoruz ki onlar inançlarına şirk bulaştırdılar. Allah Azze ve Celle biz asla sizin istediğiniz ve gösterdiğiniz yola gelmeyeceğiz. Çünkü Allah bize haber verdi. Doğru yol orası değil. Müdahale etti bakın. Aynı ayetin içerisinde. Aynı şunda olduğu gibi. Bakınız çok ilginç. Yani tartışma sürerken tartışmaya son noktayı koyabilmek ger gerçekten çok çok hayırlı bir iş şöyle ki iki kabile arasında bir cinayet hadisesi vuku bulmuş iki kabile arasında bir cinayet hadisesi vuku buluyor ve maktulun işte ailesi katilin ailesi kadıya gitmeden önce Katilin ailesi, maktulun ailesine giderek diyor ki Allah Azze ve Celle bizler için üç tane seçenek sunmuştur. Benim evladım bir cahillik etmiştir. Sen Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak istiyorsan yani çok daha bahtiyar bir kur olmak istiyorsan affet, bağışla ama yok buna gönlün el vermezse istirham ediyorum Rica ediyorum. Yani bir anne babanın yalvarışını yakarışını gözünüzün önünde canlandırın. Dostlar katilin ailesi diyor ki ne olur? Ne olur diyetle bu işi halledelim. Hayır diyor maktulün ailesi. Nasıl senin evladın benim çocuğumun canına kıydıysa biz de kadıya kısas istediğimizi söyleyeceğiz. Ve sizin oğlunuzun evladınızın canını alacak. Ya yapmayın etmeyin tartışma zirvedeyken içeriye. Cehize adında bir kız çocuğu girer. Genç bir kız çocuğu. Der ki, siz neyi tartışıyorsunuz? Bunu tartışıyoruz. Der ki, vallahi sizin üzerinde konuştuğunuz katil var ya, o yolda az önce öldü. Odada bir sessizlik. Ondan sonra o maktulun, yani kısas isteyen he, ailenin reisinin ağzından şu cümlecikler çıkmış Subhanallah. Diyor ki kulli khatibin. Cehize geldi mevcut bütün tartışmaya son noktayı koydu. Öyle ya katil öldüyse üzerinde tartışacağımız ne bir diyetini tartışacağımız, affını bağışlanmayı tartışacağımız kimse kalmamıştır. Çünkü olayın faili ölmüştür yani burada cehize son noktayı koyuyor tartışmayı sonlandırıyor ben de bu ayeti tefekkür ederken bu aklıma geldi Allah Azza ve celle aynı ayetin içerisine diyor ki öyle değil bu işte ben noktayı koyuyorum onların iddia ettiği gibi doğru yol orası değil kendisinde şirk olmayan Hanif dinidir ve biz bu ayet-i kerimenin üzerinden böyle bir öğretiye sahip oluyoruz. Yani Allah Azza Ve Celle doğru yolun neresi olduğunu adresini açık adresini tabir yerindeyse bu ayette bizlere e, beyan buyuruyor dostlar. Hemen devam edelim inşallah çünkü ayetler kısa kısa 136 ve 137. ayetleri birlikte işleyeceğiz. Ben tilavet edeceğim çünkü ikisi de aslında Müslümanların diğerlerinden farklı olarak nasıl iman ettiklerini anlatıyor. Ben de inşallah bu ikisini birlikte harmonize edip sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü üzerinde çok uzun uzun konuşmayı gerektiren noktaların olmadığını düşünüyorum. Okuyalım inşallah ayet-i kerimeyi dostlar. Assalamualaikum warahmatullahi Kullu âmanna bîllahi ve mâ ânzil ilayna ve mâ ânzil ila İbrahim ve İsmâil ve İspâhâc ve Yaqûb ve al-Asbât ve mâ âût Yâ Musa ve Âîsa ve mâ âût yannbîyûn min Rabbîhim la nufarqû bîn ahd minhum vânhnû lâhu muslimûn bu yüz otuz altı idi yüz otuz yedi okuyorum. Salât <gülüyor> ve o semî'un alîm. Meâlen Allahu Teâlâ biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve asbata indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbir arasında fark gözetmek sizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin. 137 Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlar, inanırlarsa, inanırlarsa Doğru yolu bulmuş olurlar. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter, o iştendir bilendir. Şimdi onlar doğru yolu iddia ettiler değil mi? Yahudilik ve Hristiyanlık üzerinden Allah Azza Ve Celle cevap vermeye devam ediyor. Tartışmayı bir yerde noktaladı. Ondan sonra da bize beyan buyuruyor. Diyor ki şöyle deyin. Şunlara şunlara iman ettik diyor. Deyin diyor Allah Azza Ve Celle. En büyük Bizim öğreti olarak bu ayetten alacağımız husus şurası. Diyor ki <gülüyor> Biz bunu Bakara suresinin son kısmında da tilavet ediyoruz. Doğru mu? Biz gönderilen ve indirilenlerin arasında hiçbir ayırdım yapmadan hepsine iman ederiz. Doğru mu dostlar? Evet. Yani ama onların en büyük handikapı buydu. İsa aleyhisselama indirilene iman etmiyordu Yahudiler. Öyle değil mi? Hristiyanlarda Musa Aleyhisselam'a indirilene iman etmiyorlar. Ama Allah Azza Ve Celle diyor ki, bakın sizin onlardan farkınız şu: Siz şöyle haykırın onlara: Lainuferriqubeine ahadim minhum veya mirrusulih. Bakara suresinde. Peygamberler arasında onlar ayırdım etmezler. Biz onlara neyi, hangi peygamberi ne ile gönderdiysek onlar. Ona kamil manada iman ederler. Böyle iman edin diyor ve Allah Azza ve Celle bu iki ayette aslında bizlere bunu öğretiyor. 137'de dedim ya, Allah Azza ve Celle burada ilginç bir nokta var. Buraya kısaca temas etmek istiyorum. Diyor ki ayetin girişinde, onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulacaklardır. Yahudiler ve Hristiyanlara, Yönelik diyor ki onlar var ya sizin gibi iman ederlerse doğru yola ereceklerdir. Yani aslında tabir yerindeyse bir referans gösteriyor. Yani biz eğer sahabelerin nasıl inandığını tespit edersek Allah'ın bizden razı ve memnun olacağı imanı da anlamış oluruz. Çünkü Allah azze ve celle link gösteriyor referans gösteriyor. Diyor ki onların iddia ettiği gibi değil fe in diye başlıyor ayet. Şart edatıyla başlıyor ayet Diyor ki onlar da kurtuluşa Ermek istiyorlarsa Doğru ve istikamet Üzere olmak istiyorlarsa Bunun adını söylüyorum Diyor Allah Nedir o iki nokta üstüste? Sizin gibi iman ederlerse Allah'u akber Sahabe nasıl iman ediyordu Görmediği halde meleklere iman ediyorlardı Doğru mu Görmediği halde Musa Peygambere iman ediyorlardı biz Musa'ya verdiğine gönderdiğine iman ederiz de İsa noktasında tereddütümüz var demediler Hatta ötesini söyleyeyim Daha önce bir tefsir dersinde söylemiştim Allah Azza ve Celle'nin verdiği İsra'ya iman ettiler Subhanellezi Esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram bir düşünün Allah rızası için istirham ediyorum. Bir gecede mescidi haramdan aksaya biz okulumuzu gece yürüyüşünü gerçekleştirdik. Mümkün mü ya? Hazreti Ebu Bekir'e geldiler. Dediler ki Ebu Bekir senin dostluğun her şeyine amenna da artık burada noktayı koymak lazım. Bir gecede mescide Aksa'ya gidip geldiğini iddia ediyor. Allahu Ekber. İşte onlar gibi iman ederseniz doğru yol üzeresiniz diyor Allah. Onu anlamaya çalışıyoruz. Nasıl iman etmiş Ebubekir radıyallahu an? Ya dedi öncelikle şunu bir bilelim. Bunu siz peygamberden mi duydunuz? Evet. Dedi ki şart cümlesiyle başlayarak. Eğer ki bunu peygamber söylediyse Allah'a yemin ederim ki doğru söylemiştir. Ha bir de dedi şunu unutmayın. Ben dedi yedi kat semadan vahyin geldiğine inanıyorum da Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğine mi inanmayacağım? Allahu akbar. Neden bahsediyorsun sen? İşte bakın canlı örnek. Allah azza ve Celle referans gösteriyor. Böyle iman ederseniz doğru yolu mutlaka bulacaksınız Rabbim bize inşallah nasip etsin dostlar 138'den devam edelim Allah Azza ve celle 138. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Sibgatallah ve men ahsanu minallahi sibgah ve nehnu lehu abidun Allah'ın boyası ki ve men ahsanu kim veya da hangi boya Allah'ın boyasından daha güzel olabilir ki وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Biz şüphesiz ona aitiz ve kulluğumuz da onun içindir. Ayet böyle. Şimdi tabi sibga yani boyadan kastın aslında fıtrata muvafakat gösteren din demektir. Din anlayışı demektir. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah'ın boyası, Allah'ın dini var mıdır Allah Azze ve Celle'nin dininden daha güzel bir din Vallahi yoktur. Böyle deyin diyor Allah. Bize aslında bir duruşu gösteriyor Allah. Bizatihi ayette nasıl kıyam edeceğimizi öğretiyor Allah. Sibgat Allah. Azze ve men ahsenu minallahi sibgah. Allah azza ve Celle'nin boyasından dininden daha hayırlı daha güzel bir boya yoktur. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ Kim? İslam dininden başka bir din arayışı içerisinde olursa ondan kabul görmeyiz. Görülmez diyor Allah Azze ve Celle. Onun için bu ayet-i üzerine biraz duracağız inşallah. Anlamaya çalışacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin boyası dedik. Allah azza ve celle'nin dini dedik değil mi? bu konuda ittifak etmişlerdir. Vallahi azza ve, ve celle'nin dininden de daha hayırlısı yoktur. Nasıl mı izah edelim? Bu ayet şunun için indiğine dair rivayetler vardır. Tefsir kitaplarını açınız. Böyle bir rivayeti göreceksiniz. Hristiyanlar o dönemde bir çocuk dünyaya geldiğinde doğduğunda Hristiyan anne babadan doğdu Ölene kadar da Hristiyan olsun ve şu ifademe dikkat edin. Temiz kalsın diye böyle adet geliştirmişler kendilerine. Okunmuş üflenmiş Hristiyan suyuyla yeni doğmuş bebeği yıkıyorlarmış. Boyansın bizim suyumuzla da ilal ebet Hristiyan kalsın diye. Yine başka bir ifadeyle müfessirlerin temiz bir çocuk temiz bir evlat temiz bir kul olarak ahirete göç etsin diye anlayışları bu ama Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor diyor ki yanlışınız var sizin çocuğu temiz kalsın diye yıkadığınız ve alternatifinin olmadığını iddia ettiğiniz o şey var ya hayır onun daha hayırlısı İslam'ı gönderdim ben diyor Allah eğer ki çocuklarınızı boyayacaksanız Çocuklarınızı süsleyecekseniz çocuklarınızı hani ne derler yıkayacaksanız bu boyayla yıkayınız. İslam diniyle temizleyiniz çocuklarınızı. Ona boyansın evlatlarınız. Ama biz biliyoruz ki Hristiyanlık dini aynı şöyle bir suya benzer ki ayetin iniş sebebi de ondan olduğu için suyun üzerinden konuşuyoruz hep kendisine pislik karışmış suda çocuğu 24 saat yıkasanda o çocuk kirli olmaktan kurtulamayacaktır. Onun için Hristiyanlık dini insan fıtratına muhafakat gösteren bir din değildir. Öyle olduğu için ne kadar ısrar edersen et, hazır temiz İslam fıtratı üzerine olan çocuğu sen Hristiyanlaştıracaksın, bozacaksın ve Allah Azza ve Celle'nin huzuru ilahisine razı olmamış bir şekilde çıkacaksın Allah bunu anlatmaya çalışıyor biz fıtrata uygun olan dinle tedavi edeceğiz evlatlarımızı ve kendimizi o boyaya bürüneceğiz Allah bunu istiyor bizden bu ayetin birinci kısmı hani çok meşhurdur anlatılır ya bir tane doktor Göçebe hayatını incelemeye gitmiş. Çünkü göçebe yaşayanlar kolay kolay hastalanmazlar. Onların üzerinde bir doktora tezi hazırlamak için gitmiş. Ve aylarca orada kalmış, araştırma yapmış. Tabii oradayken de bir doğuma şahit olmuş. Bir bebek dünyaya gelmiş tabi her şeyi gözlemliyor ya her şeyi not alıyor ne yiyorlar ne içiyorlar kaçta yatıyorlar kaçta kalkıyorlar çünkü bunu tezine alacak ve ortaya bir tez iddiasında bulunacak ya çocuk doğunca bebek hemen annesi babası almış ya Allah bismillah demiş bir tekne içerisi buz kütlesiyle dolu çatır çatır buz bismillah demiş tekneden sağından daldırmış bebek Solundan çıkarmış. Üç kere bunu yapmış. Haydi bakalım Rabbim uzun ömürler versin demişler. Çocuğu vermişler. Bebek tabi doktor demiş ki bu akşama ölür. Beklemiş çocukta bir şey yok. Bebekte bir şey yok. Siz demiş bunu ne yapıyorsunuz? Biz demiş bunun adına çelikleme deriz. Bunu yaparsak çocuk hastalanmaz demiş. Böyle bir boyaya böyle bir suya batırıyoruz demiş. Tamam hani Hristiyanlar da batırıyor ya oraya getireceğim ben suyu. Tabi doktor tezini tamamlamış göçebe hayatını obayı terk etmiş gelmiş evlenmiş mutlu huzurlu bir yuvası var. Çocuğu bebesi dünyaya gelmiş hanıma da demiş ki hemen ben şu demiş küvette demiş suyu doldurayım. Buzu dağıtmış tabi küvetin içerisine bebeği almış yeni doğmuş çocuğu demiş ki hanımım ne yapıyorsun sen? Demiş ki çelikleyeceğim hiç merak etme demiş hiç hastalanmayacak iznilla ya Allah bismillah demiş sağdan almış soldan almış üç kere yapmış tabi üçüncü taraftan çıkarken çocuk mosmor ölmüş çocuk ölmüş tabi o hızla gitmiş göçebe hayatına orada obaya demiş ki nasıl bir iş çocuğumu katlettiniz sizin yüzünüzden benim tertemiz çocuğum öldü bebeğimi kaybettim sizin yaptığınız yöntemi yaptım ne yaptın Buz gibi demiş işte havuzun içerisinde Çocuğu daldırdım çıkardım Çelikleme yaptım çocuğum uzun ömürlü olsun Diye deyince obanın reisi Demiş ki bir şey unuttun O bebenin demiş anası da babası da Çelikliydi Siz öyle değildiniz Çocuğu öldürdünüz Bunu niye anlattım Bu çocuğun fıtratına tabiatına Uygun olmayan istediğin kadar temiz soğuk Tertemiz pak bir suya sok o çocuk ölmeye mahkumdur ve öldü de Sen Hristiyanlık suyuna çocuğu bandırırsan Eğer ki Bil ittifak O Hristiyanlık dini insan fıtratını bozan Muvafakat göstermeyen bir dinse istediğin suya batır çıkar O çocuğu canlı canlı gömersin Çünkü Kurtuluş Yegane kurtuluş İslam'dadır bu işin bir boyutu. Şimdi ayette Allah Azze ve Celle esas benim son cümlelerim olarak konuşmak istediğim bir yönü var. Ayet şöyle bitiyor. Ve nehnu lehu aabidun. Biz ona aitiz. Onunuz yani Allah Azze ve Celle'yi kast ederek. Ve kulluğumuz da onadır. Aslında burada ayeti kerime Allah'ın boyasıyla boyandığınızı ikrar edin, gurur duyun ve bunu haykırın diyor Allah. Allah'ın boyasıyla boyandık. Tabirimi maruz görün. Kurtubi de aynı buna yakın bir ifade kullanır. Rahimahullah der ki boya kumaşa renk vermelidir. Verirse boyadır. Doğru mu? Yani o kumaşa renk verirse boyadır. Asıl boyadır, güçlü boyadır. Öyleyse diyor ki hayatınızda Allah'ın boyası görünsün. Allah'ın dinine boyundurluğuna tabi olduğunuzu gösterin. وَنَحْنُ لَهُ وَابِدُونَ Diyorsanız bunu ispat edin. Gurur duyun diyor Allah Azza ve Celle. Ben size sorayım mı dostlar? İslam dininin muntasibi olmak, onur duymak için yetmez mi? Vallahi artar bile bunu haykırın diyor Allah bunu söyleyin diyor Allah ben Allah'a aidim ve kulluğum ve sadece Allah'adır deyin İslam dinine intisap ettiğinizle övünün bunu niye söylüyorum biliyor musunuz bu ayeti kerimeden bu noktayı niye sizlerle paylaşmak istedim biliyor musunuz söyleyeyim bugün biz o hale geldik ki 18. yüzyıl ortalarından itibaren özelle biz İslam dinine intisap olunmanın müntesip olmanın gururu yerine aslında biraz sanki Müslümanlığımızdan utanır hale geldik Allah muhafaza evet cık belki ama bu ifade hakikaten ağır bir ifade ve bu söylediğimin ispatı mahiyetinde vakaya bakalım 18. yüzyıl itibariyle İslam'a dair yapılan Fikri saldırılara Allah'ı razı eder Memnuniyette değil de Batılıları ve kafirleri Hoşnut eder Nitelikte cevap verir olduk değil mi? Hemen söylüyorum Onlar dediler ki el kesmek Barbarlıktır Yoktur İslam'da el kesmek aslında Olmamalıdır Bu cinayettir ve vahşiliktir Dediler biz de oturduk bunu savunmaya kalktık. Dedik ki aslında mesela Afgani ekoli gibi Muhammed Abduhlar gibi dedik ki aslında nasın ruhu diye bir kavram var. Ne demek Nass'ın ruhu? Ya Allah Azza ve Celle aslında el kesmeyle bir şeyi murat ediyor. Neyi murat ediyor? Caydırıcılığı murat ediyor. Eğer ki biz bugün hırsızlığın önüne Başka yöntemlerle geçebiliyorsak bu barbarlıktır ya. İslam'ı savunduk göğe. Ama hayır. Bunu korkusuzca şöyle diyebilmemiz lazımdı. La. Bel. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. İslam barbar dini değil. Hayat veren bir nizama sahip bir dindir. Diyebilmeliydik. Ve nahnu lehu abidunun gereği hakkı korkusuzca söyleyebilmeli Müslüman olduğumuzla onur duymalıydık Cık, yapmadık doğru ya bu çağda idam mı olur ya kızas mı olur ya hangi devirde yaşıyoruz dedik ne dedik İslam'da hiçbir zaman hiçbir yerde ve tarihte ofensif cihat görülmemiştir İslam'a saldırıldığı için saldırmıştır İslam dedik. Kendimizi bir savunma psikolojisiyle, doğru mu? Ve nahnu lehu abidun'un gereği hareket edemedik. İşte bu ayet aslında bizi bize bunu öğretmeli. Eğer ki bu ayet ve nahnu lehu abidun diye bitiyorsa vallahi bu ölümüne de olsa biz Allah'a aidiz ve bizim kulluğumuz Allah'adır, İslam'la onur duyuyorum, gurur duyuyorum, benim şerefimdir diyebilmeliyiz. Batılıları memnun etmek yerine, gönüllerini hoşnut etmek yerine, gönlü hoş edilecek birisi varsa, o Allah olmalıydı. Yapamadık. Bizzat bunu yaşamış canlı şahitlerinden bir tanesiyim. Size örnek vereyim. Avrupa'da yaşadığım canlı bir hadiseyi anlatayım Bakın o kadar canlı ki zihnimde unutamadım Allahu alem de ömrümün sonuna kadar unutamayacağım Acı verdi bana çünkü Ve nahnu lehu ve abidunun gereği Duramıyor olmak beni acıtıyor Kendisiyle şeref duyacağım İslam'ı Utancımdan gizler hale geldik Geldim Geliyoruz Avrupa'da bayram namazlarının çok ayrıca bir önemi var dostlar. Belki size tuhaf gelebilir, bayram namazının nasıl bir ayrıcalıklı olabilir? Ha, dinimizin bir bayram namazının dışında belki size bir şey ifade etmez ama Avrupa'da cami nadirattandır. Az cami vardır ve orada bir sürü cemaat aynı anda namaz kılar. Farklı bir havası vardır ve de özellikle bir saat öncesinden iyi bir hatip gelirse tadından yenmez o bayram namazı yine bir camide afiş asmışlardı çok değer verdiğim hakkı söylediği için altını çizin hakkı söylediği için kendisine değer verdiğim bir hatip vardı onun geleceğinin ilanını yapmışlardı sabah namazında gittiğim en önde yer kapmak için ama bayram arifesinde 2-3 gün öncesinde belki bir hafta Hollandalı bir yazar sokak ortasında bir Müslüman tarafından öldürülmüştü. İslam'a sövdüğü için. Yolun ortasında vurdu. Ve subhanallah şu anda Avrupa'da olduğu gibi bir çalkantı. Müslümanlar terörist ilan edildi. işte Müslümanlar barbar ilan edildi. işte katil ilan edildi. Vesaire vesaire. Atmosferi en azından televizyonlarda görüyoruz. Uzatmayın mevzuyu. Böyle bir hava hakim. Bak ne diyorum. Hatibi seviyordum hakkı haykırdığından dolayı. Onun için de gittim sabah namazına en ön safta bir saat ve azini anlatacağı konuyu dinleyeyim diye gittim. Ve nahnu lehu abidunun gereği duramıyoruz'u anlatıyorum ya. Çıktı konuştu konuştu subhanallah. Hiç aşina olmadığımız tellerden çalıyor. En sonunda şunu söyledi vallahi. Ki bunun aksine haykırıyordu. Üç güne kadar, beş güne kadar, aha bu iki tane kulağım şahittir ya Rabbi. Şunu söyledi, iki dudağının arasından çıktı ben duydum. Dedi ki İslam'da hiç ama hiç fethetmek için cihat yapılmamıştır. İslam böyle bir din değil dedi ya. İslam kılıç dini değil dedi. İslam hiç kan akış, akıtmamıştır dedi kafirlere savaş açmak nedir dedi ya İslam'da böyle bir anlayış yok dedi ya saldırırlarsa namusumuzu aklımızı canımızı korumak için bir iki kılıç sallamıştır dedi Allahu Akbar vallahi bunu ve nahnu lehu abidunun gereğini yapmadığı için anlatıyor hayır mutu bi gayzukum diyor Allah kiininizden geberseniz de Hak böyledir demek lazım. Ayettir. Allah azza ve celle ilahi kelimetullah için sefer düzenleyin diyorsa Allah ve resulünün mekanından hakkı söylemek yakışırdı ona. Ama az önce söylediğimi ne yapmaya delillendirmeye çalışıyorum. Biz ne yaptık? Müslümanlığımızla onur duymamız gerekirken şeref duymamız gerekirken Kıvanç duymamız gerekirken İslam'ı sırf onlar memnun etsin diye eğdik büktük. Sivri köşeleri kalmadı İslam'ın. Yuvarladın mı diye istediğin tarafa giden böyle bir hacime benzedi. Öyle değil ama İslam'ın hudutları var. Söylenmesi gereken hususları var. Ve her şeyden önemlisi... İslam ve Müslümanla şerefli olmaktan gurur duymak var. Allah bize İslam'la kıvanç ve onur duymayı nasip etsin. Eğmesin bizi Allah. Zalimler ve fasıklar memnun olacak diye dini eğenlerden, bükenlerden eylemesin Allah bizi. Ne kadar acıya. Ve nehnu lehu abidun diyoruz. Ona hasrettik biz kulluğu. Şeref duymak lazım. İşte ben bir tanesini anlatacağım size. Ve onunla da inşallah e, konuşmamı bitirmeyi amaçlıyorum. Abu Zar al-Ghifari. Hepimiz biliyoruz. Ama bir yerin altını çizmek istediğim için anlatıyorum. Yani ölümüne de olsa Müslüman olmakla şerefini Kabe'de ilan etmiş bir sahabedir ya. Bakın basit bir cümle kurmadım. İstirham ediyorum. Dikkatlerinizi celp ediyorum. Müslümanla şereflendiği için bunu korkusuzca haykıran bir sahabeyi anlatıyorum. Abu Zer el-Ghifari radıyallahu an. Allah'ın Resulüne iman ettikten sonra Resul Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Gıfar kabilene geri dön Tamam ya Rasulullah dedi. Ama dinlemedi peygamberi. Gitti Kabe'ye, müşrikler orada ibadetlerini yaparken, otururken artık her ne ise, dedi ki haberiniz olsun, ben İslam'la şereflendim. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şeref duyuyorum İslam'la dedi. Yemedi, dayak kalmadı. Doğru mu? Bitmedi. Ya dayak yedin ha? Ertesi gün ya yola çıkması gerekirken kendisiyle şeref duyduğu İslam'ı haykırdığı zaman aciz kalışlarını bir daha seyretmek için ertesi gün gitti dedi ki ben İslam'la şereflendim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammeden Resulullah. Bir daha dayak yeti. Allahu akbar. Şeref duydu İslam'la. Allah Azza ve Celle onu nazarına Müslüman olarak almış bizi de öyle almış var mı bundan daha başka bizi onure edecek olan bir şey ya yok Türkçesi şu ölümüne de olsa zirvesiyle zirve perdeden konuşuyorum en üst perdeden söylüyorum cümlemi ölümüne de olsa mal olsa kulluğumuzla Allah'a adanmış hayatımızla şeref duymalıyız. Ve nahnu lehu abidunu kazımalıyız hayatımıza. Ölümü ne de olsa deyince şunu da anlatayım bitireyim inşallah. Böyle olmalı aslında. Kulluk böyle olmalı. Sevginin, sevginin zirvesini anlatmak için söylüyorum. Bir tane Kız çocuğu, artık genç bir kız hastalanır ve ameliyat olmak durumundadır. Ama amelatı da ancak bir yüklü miktarda yedek kan olması gerekir. İşte kan, kimin tutuyorsa kan vermesi gerekir. Ve kız kardeşi genç yaşlarda ablasına kan verme noktasında ikna edilir. İlk defa kan verecektir. Der ki ablan iyileşecek, ablan sıhhatine kavuşacak ama onun için sen kan vermelisin. Çocuğa anlatırlar. 10-15 yaşlarında bir çocuktur. Ama hiç kan vermemiştir. Kan vermenin vakasını bilmez. Dikkat edin. Tamam der. Ablam iyileşecekse ben onur duyarım kanımı vermekle. Yatar, ablasına kan vermek için artık tedavi yöntemlerine başlarlar çocuk aradan 10 dakika geçtikten sonra doktora der ki doktor amca ne zaman öleceğim ölümüm ne zaman yavaş yavaş mı hissedeceğim yoksa birden mi öleceğim çocuk kan vermekten kastın benim kanımın alıp alınıp ablama verip o yaşayacak ben ise öleceğim anlamış buna rağmen vermiş kanını Allah va ya işte böyle olmalı bizim de kulluk anlayışımız. Onur duymalıyız. Bizim hayatımıza mal olacağını bilsek de doktora demiş ki sen kan vermeye yanlış anlamışsın kuzum. Öyle değil böyle böyle diye de izah etmiş. Allah bizlere böyle anlayış nasip etsin dostlar. Rabbim bizleri rızasından ayırmasın inşallah. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Taksiratımızı affa, ve mağfiret eylesin. Subhan rabbika rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. <gülüyor>